Hocam kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? Evet. Kazaya kalan namazlar e, cemaatle kılınabilir mi? E, özellikle Hanefi ekolünde e, imam ve me'mumun namazının bir olması şartıyla kazaya kalan namazların da cemaatle kılınabileceğini söylüyorlar. Evet. Yani şimdi ben... Ispere, sonra, evet, evet. Şöyle e, bizim 4-5 namazımız kazaya kaldı. Cemaatle kılmak istiyoruz. Biri imam oldu. Biz de memum olduk. İmamla memumun niyetleri bir olacak. İmam öyleye niyet ettiyse cemaatte cemaatte öyleye niyet edecek. Hı. Bu şekilde namazlar yani kazaya kalmış namazlar niyetler bir olduğu sürece Cemaat da kılınabilir ancak Şafii kardeşlerimiz de dinliyor şafi ekollü fakihleri niyetinde şart olmadığını normal e, niyetleri farklı da olursa niyetleri farklı da olsa cemaatle kaza namazlarının diğer namazların da kılınabileceğini belirtiyorlar Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın malum e, Hendek Savaşı'nda kılamadığı namazlar olmuştu e, aşırı işte e, müşrikilerin saldırısından dolayı Peygamber Efendimiz ve Ashabı dört namazı kılamamışlardı. Sonra e, yani savaş hafif dinginleştikten sonra ortam biraz müsait olunca Efendimiz müezzine e, e, e, ezan okumasını buyurmuş. Aldığından kahmet getirerek namazlarını her birer kahmetle kılmışlardır. Yani Hı. Peygamber Efendimizin hayatında bu var. Sünnetinden evet. zaten fakihlerimiz bunu almışlardır. Bu şekilde kılınabilir. Yani Peygamber Efendimiz'e de böyle kaza namazını cemaatle yani, birlikte kılmıştır. Yani şöyle kazayı e, yani bilemiyorum vaktimiz ne kadar müsait rufi'a an ummeti el hata'u ve nisyanu ve mestükrihu aleyhi hata unutkanlık ve zorlanarak yapamadıkları şeylerin bağlı kaldırılmıştır. Yani şimdi ben iş yerindeyim ben falan yerdeyim Vaktim müsait, namaz kılmadım, kazaya bıraktım. Yani kazaya bırakacağım, sonra kılarım. Anlayışı yanlıştır. Her namazın bir vakti vardır. Namazların vaktinde eda edilmesi şarttır. Bu Peygamber Efendimizin kazaya kalan namazları biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi savaş ortamında olmuştur. Yani kılma imkanı olamamıştır, kılamamıştır. Onların hücumundan, saldırısından, ok saldırısından, mızrak saldırısından mevziyi terk edip arkadaşlarıyla, ashabıyla namaza gidememiştir. Yani ayrıntı orada. Evet. İfade edebildiğim Çok zor bir durumda değil mi? Yani dediğim gibi hata bilemedi, unuttu ya yani da birisi onu zorladı. Bir yere hapsetti, abdest yok yapamadı. Örnek diyorum. Ya yani da kolunu bağladı, bir yere onu hapsetti, oturdu sandalyeyi kılamadı. Buna benzer diyelim. Zorlanarak Kılamadıkları hariç onun dışında bir mümine işte sonradan kaza edersin Şimdi gençsin yaşlanınca Hacca gidince şeklinde bir yaklaşım Asla doğru değildir O kazayla Bu bahsettiğimiz kazalar farklıdır Evet